Düşünürler Topluluğu Çocuklarla bir soru ya da kavram üzerine felsefi tartışmalar. Hazırlayan ve sunan Özge Özdemir Merhaba, Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Defne, Ece, Alp... Kaan, sizler de hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Ben Özgü Özdemir. Bu haftada çocuklarla birlikte bir felsefi tartışmayı yürüteceğiz. Aklımızdaki soru hemen ortaya koyalım. Özlemek nedir? Özlemek deyince aklınıza neler geliyor? Artık hiç hikayesiz doğrudan soru sordum size. Alp söyle bakalım, nedir özlemek? Hocam özlemek mesela diyelim birinden ayrıldınız... Hı -hı. Ee, özlemek tamamen şu mesela ondan ayrıldınız ama sürekli mesela onunla geçirdiğiniz güzel anılar aklınıza geliyor yani normal duruyorsunuz onu düşünüyorsunuz onunla beraber yaşadığınız kötü anılar yerine güzel anılar geliyor diyorsunuz ki keşke onu bırakmasaydım keşke onun hayatıma devam etseydim diyorsunuz özlüyorsunuz. O zaman önceden tanıdığın birisini özlersin bu durumda değil mi? Evet, ben bence benim için en azından arada 3-4 ay falan geçmesi lazım. Tamam ama bu kişiyle önceden yakın ilişkin olan birisini evet, özlersin. İşte 4 ay falan onunla ilişki kurmanız lazım. Ondan <gülüyor> öncesi <gülüyor> en azından bir 4 aylık bir ilişki lazım burada diyorsun. Tamam. Evet. <gülüyor> önceden yakın ilişkin olan fakat artık görüşmediğin birinin iyi anılardan dolayı özlersin. Ne diyorsunuz buna? Kaan? Kötü anılar yüzünden de olabilir bu. Nasıl? Bence. Yani daha önceden bir arkadaşım vardır, onunla çok kötü bir olay yaşamışsındır, haksızlık yapmıştır ama artık sen onunla artık barışmak istiyorsundur. O kadar çok kötü şey yapmış olsa bile Hı -hı. onu özlüyorsundur. Yani bir de zaten çoğunlukla şöyle oluyor, İyi arkadaşlıklar kötü bir olayla başlıyor. Öyle mi? Oluyor acaba? Genelliği meyzem onu ya. Herkeste de değil. Olabilir ha, bazen olabilir, olabilir. ama orada onu özlememizin sebebi ayrılmamıza neden olan kötü olaylardan dolayı mı özlüyoruz? Hayır belli bir zaman geçtiği için özlüyoruz. belli ha, zaman... zamanla ilgili. Evet. O zaman ha, özlemin... Asın, aslında sadece kötü olay yüzünden değil ikisi aynı anda olursa o zaman daha çok özleyebiliriz. Pişmanlık duygusu girer çünkü. Hı hı. Hem iyi bir şey yaptıysa hem kötü bir şey yaptıysa araya çok büyük bir pişmanlık duygusu girer. Hı hı. İlk önce iyi şey yaptığında sonra kötü şey yaptığında bu bu kadar kötü bir şey yaptı ama ben böyle bana iyi bir şey de yaptı. Keşke ona küsmeseydim gibi. Hı, aslında biraz düzeltme isteği de var özlemekte belki. Bir de zamanla da ilgili bir şey. Araya zaman girmesi, birini uzun zaman görmemek. Ne? Bununla da ilgili. Evet, hem hem kötü bir olay hem iyi bir olay olursa hı -hı. pişmanlık ve kararsızlık duygusu da gelir hı -hı, çünkü hı -hı. arada kalırsın arada kalırsın doğru Defne bence şöyle kanın dediği gibi ya araya bir zaman girmesi lazım ya zaten aramıza bir şey aramızda bir şey olduğunda küslük yani o tür küslük gibi şeyler olduğunda yine şey oluyoruz böyle ...yine araya bir zaman giriyor o zamanda. Ee, orada... ...yine özlüyoruz... ...insanları, o küstüğümüz kişiyi... ...arada e, zaman geçen kişiyi. Hı hı. Ama bence şöyle... ...yani... ...zamanla... ...insanları... Hı hı. ...yani mesela şöyle, öyle anlatmayayım... Ee, ...insanları... Bir, ...bir şekilde küstük mesela... Ee, ...küsmemizin nedeninden... ...hiç pişman değiliz mesela... ...biz ona bir şey yaptık... ...pişman değiliz... ...ama yine de onu... ...özleyebiliyoruz... Hı hı. ...yani... ...onu... ...hala içimde... ...böyle... ...onu diyoruz ki... Hani ...ben onu artık bıraktım... ...artık ben onu sevmiyorum... ...desek de bazen... E, ...onu... ...yine özleyebiliyoruz... ...o zaman... ...yani geçmişte iyi ya da kötü... ...bir şeyler yaşadığımız birisini... ...bir sebeple... ...aradan zaman geçtikten sonra... ...özleyebiliriz... ...böyle bir şey söylüyorsunuz... ...Ece? Benim düşüncem... E, ...şöyle... ...şimdi böyle... ...zaten bir olay oluyor... ...sonra ayrılıyorsun o kişiyle... ...ya birisi zorunlu tutuyor bunu... ...ya başka biri... ...ya aranıza bir olay geçiyor... ...ayrılıyorsun... Hı hı. Ee, ...sonra ayrılınca böyle... Onu, ...o burada olsaydı ne yapardı acaba... ...o burada olsaydı... ...acaba olaylar nasıl e, giderdi... Hı hı. ...şimdi mesela... Ee, okulun ilk günündeki bir çocuk hayal edelim ee, Bir tane e, kişiyle tanışıyor ve o kişiyi pek sevmiyor yani böyle O kişiden uzak durmak istiyor O kişi ama onu bırakmıyor hı hı. Böyle sonra da kendisi aklına annesi geliyor Annesi ne yapardı? Annem burada olsaydı acaba bu çocuk bana yanaşır mıydı diye düşünüyor hı hı. O burada olsaydı ne yapardı? Aslında biraz merak da ediyorsun Ona ihtiyaç da duyuyorsun belki Evet, böyle e, bir kişi, bir çocuk annesi babası olmadan yaşayamaz böyle ilk dönemlerinde. <gülüyor> Ama böyle birkaç yıl geçince <gülüyor> e, böyle tüm hayatı boyunca onunla geçirdi hayatını, mesela <gülüyor> e, 8-12 yaşlar arasındaki bir çocuk annesi babasından ayrı bir yerlere e, bir yerlerde kalabilecek yaşa geliyor. Mesela <gülüyor> kamplar. <gülüyor> Orada da e, anne babam gerek bana ver. Anne babam olmadan yaşayamam der böyle. Böyle bir bağımlılık gibi bir şey oluyor böyle. Hı hı. Bir şey soracağım çok benzer şeyleri söylediniz diye. Hep sanki bir ayrılık var, küslük var ve o kişiyi özlüyorsun. Bunun da sebebi işte. Belki bir zamanlar geçen güzel günler. Belki işte o kötü olaydan geri dönmek, orayı düzeltmek. E, bunun gibi sebeplerle özlemek. Hep böyle... ...kötü ayrılıklarda mı özlüyoruz? Biz normalde özlemiyor muyuz başka bir şeyi? İlişkimizin devam ettiği insanları özlemiyor muyuz mesela? Alp? Hocam, siz öyle deyince aklıma geldi. Mesela köylerde oluyor bu genelde. Hı hı. Eskiden oluyordu mesela. Babaları kızlarına... E, seydi olan gitmesi için başlık parası veriyor. Yani koydum. <gülüyor> Peki. Evet. Oğlan da diyelim o karı ödeyecek parası yok hı hı. ama kızı seviyor yani e, ayrılmak zorunda kalıyorlar. Hı. Biri ona sebep oluyor ayrılmak zorunda kalıyorlar ama birbirlerini hala seviyorlar. Yani kavuşamayanların özlemi bu. Ha, ilişkileri devam ediyor ama biri ona <gülüyor> engel alıyor. İşte o zaman özlüyorsunuz ama iyi anılarla kötü anılarla ayrılmıyorsunuz. Anladım başlık parasından örnek verdi ya. Ee, kavuşamayanların özlemi, birbirlerini seviyorlar fakat hayat onları bir araya getirmiyor çeşitli sebeplerle onlar da kavuşamadıkları için sonsuz bir özlem halinde mi kalıyorlar böyle evet, birbirlerine? Biri engel oluyor, o yüzden yani mesela tam kavuşacakken biri engel olduğu için <gülüyor> aslında içlerinde <gülüyor> şey olarak da kalıyor mesela tam yapacaktık yapamadık gibi böyle. Hem onu özlüyorlar hem de içlerinde hep onu yapmak istedikleri için. Başka mesela kız onu hep seviyordu hiç yapamadı. Hı -hı. Evlenemedi mesela. Yani içlerinde kalıyor özlem başka mesela travma gibi. Aslında başka hiç yapamıyorlar sonra gibi oluyor. Çünkü Hı -hı. yani onunla yapmak istiyordu. Onunla evlenmek istiyordu yapamadı. Onun içinde kaldığı gibi oluyor. Aslında o engellenmişlik ya da kavuşamamadan kaynaklanan özlem... Bir şekilde insanda e, bir şey, e, travma gibi bir şey olabilir diyorsun yani. içinde kalır. Evet. O zaman Özlem'in aslında böyle kayıpla da bir ilişkisi var yani. Hiç ulaşamazsan bayağı ciddi yaralanırsın diyorsun galiba. Evet, aynen öyle söylüyorum. Vay be. Buyurun Kaan. Zorunda ve maruz kalmak yüzünden. Hı hı. Nasıl? Yani Alp'in dediği gibi onunla ayrılmak zorunda kalmış, Maruz kalmış öyle bir şeye. Hı hı. Ama bunda şöyle bir şey var. Bu olayı karşıdaki kişi değil de kendimiz gerçekleştirseydik. Hı hı. Kendimiz iyi bir olay gerçekleştirirsek zaten özlem, özlem diye bir şey ayrılık gibi şeyler olmaz. Hı hı. Eğer ki zorunda ve maruz kalmazsak araya bir engel girmezse. Hı hı. Kendimiz kötü bir olay gerçekleştirirsek aslında ona suç atmaya çalışırız karşıdaki kişiye. Hı -hı. Ben böyle bir şey yapmadım, ben böyle bir şey yapmadım diyerek Hı -hı. ama sonra pişman oluruz. Yani kendimiz kötü bir olay gerçekleştirirsek Hı -hı. iyi bir olay gerçekleştirmektense özlem çok daha fazla olur. Sen o ilişkinin bozulmasına evet. sebep olduysan mı özlem evet. daha fazla olur? Evet, özlem daha fazla olur çünkü sen yapmışsın onun hiçbir suçu yok hı hı. eğer ki onun suçuysa hı hı. yaptığı şey o zaman onu sevmezsin ondan nefret edersin ama en sonunda boş vermişlik olur yani zaten Peki. bu aşk şeyler Arp'in dediği gibi aşkın tam tersi bence boş vermişlik <gülüyor> o yüzden yani arkadaş 10 yaşında neler biliyorsunuz evet. nefrette bile bir ilgi var çünkü bir şekilde o ayrılığa senin bir kötü davranışın sebep olduysa o kişinin özlemi daha yüksek olur. Böyle bir şey söylüyorsun. O kişinin özlemi daha yüksek olur. Hı hı. Anladım. Ama ben kendim yaptıysam kendimin özlemi daha yüksek olur. O yaptıysa onun özlemi. Evet evet. Şimdi müzik arası yapacağız. Şunları duydum. Bir kere önceden yakın ilişkimiz olan biriyle ayrılmışız. Burada bir özlem duymak var. Dedim ki hep mi ilişki bozulacak? Belki o iki kişi yüzünden bozulmamıştır. Araya onu o ilişkiyi bozacak bir şey girmiştir. Bir engel. Dolayısıyla bu insanlar kavuşamıyor. Kavuşamazsa da özlem olur. Buna insanlar Alp dedi ki bu insanlar hiç kavuşamazlarsa içlerinde kalır. Travma olur yani yaralanırlar. Dolayısıyla biraz da kayıpla ilgili bir şey de var sanki özlemin içinde dedim ben. Kan da dedi ki eğer bir senin kötü davranışından dolayı ayrılık olmuşsa o kişinin özlemi daha yüksek olur. Büyük iddialar var. Hadi bakalım müzik arasından sonra devam edelim. Özlemek nedir tartışmasında kavuşamayanlar ya da ilişkimizin bittiği insanlar bunun üzerinden bazı iddialarda bulundunuz. Bir şey daha ilişkimiz devam ediyor kavuşabiliyoruz kavuşma ihtimalimiz de var bu durumda özlemek yok mu? Annemi çok özledim. ...arkadaşımı çok özledim gibi mesela. Defne? Yani mesela çok sevdiğimiz insanlarla... ...şöyle şeyler olabiliyor. Ee, mesela ben bir arkadaşımla... ...Cuma günü... E, ...görüştüm... ...okulda. Sonra... E, ...hafta sonu görüşemedim ama... ...pazartesi gününe kadar... ...onu çok özledim. Yani çok sevdiğimiz, çok yakın olduğumuz... ...samimi olduğumuz insanlarla bence... ...bu durum değişebiliyor. Yani daha çok böyle... Hı hı. Ya, ya, ...kısa bir sürede bile... ...çok şey olabiliyoruz böyle... ...özleyebiliyoruz hı hı. insanları. Yani kavuşma ihtimalin de var. Çok büyük bir zaman da girmemiş araya ama yine de özlersin. Evet. Bazen de... ...çok sevdiğimiz veya samimi olmadığımız... ...insanlarla olmaya da biliyor yani... Samimi olmayabiliriz belki ama onu sevmesek de böyle bazen içten bir sevgi olduğu için bazen <gülüyor> e, onu da böyle özleyebiliyoruz. Fakat Hı -hı. onu sevmediğimizi söylediğimiz için e, onu çok fazla şey aktarmamaya çalışıyoruz bence. Hı -hı. Sevdiğimiz insanları kavuşma ihtimalimiz olmasına rağmen özlüyoruz. Alp? Hocam şimdi siz dediniz ya ilişkimiz devam ediyor beraberiz de yok Hı -hı. E, dediniz. Ozan nasıl özlem olabilir? Şöyle olabilir. Artık mesela diyelim böyle devam ediyor ilişkiniz. Ama mesela evli çiftlerden örnek vereyim. Hı hı. E, Giyip... Bir aşk uzmanı çıktı başımıza. Evet <gülüyor> evli çiftlerden ver örneği. Başlık parasından buraya geldik. <gülüyor> Önemli evliliklerinde 10 yıl geçti. Hı hı. Artık böyle yani hiç eğlenceli bir şey yapmıyorlar. Ortak birleşmiyorlar bile. Evet. Artık soğudular şey özlemi olabilir mesela. ilk evlendiklerini böyle birinci yıl çok eğlendiler. Oraya buraya gittiler tatil uh -huh. yaptılar. Mesela o güzel anıların özlemi olabilir. Ama yine kaybedilmiş bir şey var orada. Artık yok onlar. İşte onu özlüyor. O güzel anıları özlüyor. O zaman hafızayla da evet. ilgili bir şey var. Geçmişi özlemekle. Zamanda geriye doğru bir şey de olabilir özlemek. Tamam. Kaan? Ben de Alp'e katılıyorum... Sadece bir kişi onunla aynı anda hala ilişki yaşarken onunla önceden yaşadığımız anları özleyebiliriz. Ama bir de şöyle bir aşk mesela bayağı uzun süre devam edebilir. Şey diyorlar, dopamin salgısı bir 4-5 yıl sonra duruyor. Hı hı. Ama yıllarca, 10 yıllarca evli kalan ve birbirine aşık olan çiftler var. Hı hı. Yani orada ne olur ne olursa olsun Bağlılıkları bozulmuyor ve bundan da zaten özlemekten korkuyorlar birbirlerine. O kadar büyük bir aşk oluyor ki orada, bağlılıklarını olabildiğince bozmamaya çalışıyorlar. Çünkü birbirlerini özlemekten korkuyorlar. <gülüyor> Birbirini özlemekten korkmak, öyle bir aşk. Peki... Ben 10 e, yaşındaki insanlarla özlemek konusunu tartışırken konunun annemi babamı özledim, öğretmenimi özledim, arkadaşımı özledim falan gibi bu boyutlarda seyredeceğini düşünürken... ...burada aşk uzmanlarıyla baş başayım Hadi hayırlısı. <gülüyor> ne çok böyle fikir geldi. De, e, Ece bir şey diyeceksin söyle bakayım. Şey öğretmenim benim demek istediğim şey şu. Şimdi hani birbirlerini özlemekten korkuyorlar dedi ya Kaan... Ee, gerçekten de öyle bir şey olursa bir ilişkide mesela böyle bir o ilişki o kadar kötü bir ilişki ki ama yani böyle hmm. iki tarafta psikolojik şiddet görüyor böyle hiç böyle mutlu değiller ama kanun dedi, dediği gibi kendileri birbirlerini özlemekten korkuyorlar hmm, hmm, hmm, yani hmm. o zaman yani ...bir özlem daha da büyük oluyor. Dibinde o kişi ama yine de daha büyük bir özlüyorsun. Özlemi düşünmek... ...özlemin kendisinden daha büyük bence. Vay be. Ay çok büyük bir şey dedin sen. Ben tam yakalayamıyorum. Bu iki insan bir şekilde... ...iyi bir ilişkiden dolayı değil... ...birbirini hırpalayan bir ilişkideler değil mi? Ama özlemekten evet. korkular için ayrılamıyorlar. Evet, mesela iki tane arkadaştan örnek vereyim. Hı hı. Şimdi çok küçükten beri arkadaşlar ama... İlerledikçe... ...birbirlerini kıskanıyorlar. Öyle diye. Yani ilişkileri... ...bozuluyor. Ama böyle... ...birbirlerinden... ...küsmüyorlar da. Şimdi böyle... E, ...diyelim ki o arkadaşlardan... ...biri gece yatağında... O ...bir arkadaşını... ...o arkadaşını özlemekten korkuyor böyle. İki tarafın da böyle orada... ...huzursuz olduğunu da biliyor ama... ...eğer ben küsersem... ...birlikteki anılarımız çöpe gider. Eğer ben küsersem onunla... ...çok kötü olur böyle... ...böyle orada düşünmek aslında... ...ayrılmaktan daha zor. Özlemekten korkmak ve bunu düşünmek... ...ayrılmaktan daha zor. Alp heyecanla parmak kaldırdın. Söyle bakayım. Hocam aklıma bir şey geldi. Şimdi e, şöyle söyleyeyim... ...zorunlu özlem. Hı hı. Ona şöyle... ...yine engel demiştik ya ama bu sefer... ...ilişkileri de beraber... ...engel şöyle olabilir... ...Ka'nın dediği gibi böyle... Çok yaşlanmalarına rağmen birbirlerini seven çiftler oluyor. Hı -hı. Ama bir süre sonra mesela ilk evlendiklerinde tatile gidiyorlar, orada Hı -hı. geziyorlar, burada yüzüyorlar, oradan atlıyorlar, işte onu yapıyorlar. Hiking falan yapıyorlar. <gülüyor> ama, Peki. ama diyelim artık yaşlandılar, 63-64 yaşlarına geldiler. O zaman yine o anıları özlüyorlar. Hı -hı. Bu da aslında onları yapamayacakları için biraz da zorunlu özlem oluyor. Yani bir yerden sonra nasıl olsun, yani ne olursa olsun bir engel giriyor araya. yani onlar yine kendi aralarında bir şey yaparlar çay ile bisküvisiyle bir şeyler yaparlar ama yine de eski güzel anların yerini doldurmaya biliyor denizi atlayıp zıplamaktan çay bisküviye geçince diyorsun insanlar o atlayıp zıpladıkları günleri yapamadıkları için artık özlerler Aynen, zorunlu zaman şey sorayım son vaktimiz doluyor ee, bu işte kavuşamayacağımız için, engellendiğimiz için özlemekle. Aslında işte hafta sonu geçtikten sonra göreceğiz. İşte kamptayım, 10 gün sonra annemi babamı göreceğim. Yani çok kavuşma ihtimalim çok yüksek olduğu bir özleme var. Bu iki özleme biçimi arasında bir fark görüyor musunuz? Birinde engellenmişsiniz, kavuşamayacaksınız çeşitli sebeplerle. Ya küslük oldu, ya ölüm oldu, ya araya biri girdi. Bir şeyler oldu, artık kavuşulamıyor yani. Böyle bir özlem. Diğerinde kavuşma ihtimaliniz açık orada duruyor ama özlüyorsunuz. Aranızda bir mesafe var o esnada. Kan. Bu, bu engel olunca özleme ve özleme korkusu daha da artıyor. Ama öbüründe belli bir zaman dil içinde ara, arada bir şey olduğu için... Yani rahatlıyor insan. Ah, sonunda buluşacağım. Sonsuza kadar böyle bir şey olmayacak. Ama diğerinde... Çok daha kötü oluyor. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Hı hı. Bu çiftlerle alakalı. Hı hı. Birbirlerini hırpalama. Hı hı. Yani orada birbirlerine psikolojik şiddet. Hı hı. İkisi birden uyguluyorsa bir de şöyle bir şey olabilir. Aslında ikisi de birbirine aşık. Hı hı. Ama aynı zamanda da ona karşı çok kötü bir şey yaptığı için küs İkisi aynı anda olduğunda ters psikoloji yapmaya çalışıyorlar ve psikolojik şiddet uyguluyorlar. Hı -hı. Ama aslında şu, aslında bunu biri görse falan Hı -hı. bir şey yapmalı. Şöyle bir söz vardır zaten. Şiddet karşısında Hı -hı. sessiz kalan değilsiz bir şeytandır. Ha Büyük bir sözmüş. Ama şimdi bu biraz daha bizi konumuzun evet. dışına çıkartabilir. O yüzden e tekrar ben özlemeye evet. geri döneceğim. Ben hırpalamayla alakalı. Evet evet o Ece'nin dediğinden Hı -hı. aklına geldi ama... ...o konumuzun dışına çıkabilir... ...bu iki özlem tipi arasındaki farka bakınca... ...o kavuşulamayacak olan... ...engellenmiş olduğumuz... ...özlem daha ağır... ...daha zorlayıcı buldun onu... Evet. ...diğerini daha olumlu... ...Ece? Benim düşüncem... E, ...Kağan'ınkinin tam tersi... ...çünkü bir yakının ölünce... ...veya birisi e, aranıza girince... Hı hı. E, ...ona kavuşamayacağını biliyorsun... İlk başta baya kötü oluyor ama sonra alışıyorsun gidiyor. Hı hı. Ama mesela e, diyelim ki bir ayrılık geçirmek zorundasın ailenle birkaç günlüğüne. O zaman her zaman onları özlersin. Kavuşacağını biliyorsun ama hala özlüyorsun onları. Onları geri göreceğini biliyorsun ama göremiyorsun. Bu yüzden o tedirgin ediyor seni. Hı hı. Ama eğer hı hı. asla göremeyeceğin biri olursa bu durumda... Hı hı. O zaman işte daha yani bir süreliğinde çok kötü oluyor sonra geçiyor hemen. Anladım. Senin için grafik daha farklı. İlk anda çok kötü olursun hiç kavuşamayacağındaki özlem çok yüksek olur. Sonra regüle olur belli bir düzende gider öbüründe kısa zamanda sürekli tedirginlikte kalırsın gibi bir şey söyledin. Alp de başta şey demişti ya travma olabilir artık hani içinde kalır o kişinin. Hiç kavuşamamakta o grafik öyle düzenlemeyebilir diye düşünüyor Alp sanki kafasında sallıyor oradan. Peki süremizin sonuna geldik. Bu haftada özlemek nedir sorusu üzerine tartıştık. Dediğim gibi bir anda ilişkiler aşklar üzerinden bir tartışma oldu. Demek ki 10 yaşında da böyle e, anne babalarını ya da etrafındaki insanları gözlemleyerek böyle fikirler düşünceler gelişiyormuş. Hadi bakalım güzel bir tartışmaydı. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.